Trapes Kadro Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu Merhaba, iyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo kanalındayız ve Trapez Kadro programındayız biliyorsunuz. Trapez Kadro herkesin binebildiği bisiklet ve herkesin dinleyebildiği radyo programı. Bu akşam bir konuğumuz var ama kendisi uzun yıllar Türkiye'de bisiklet kullandıktan sonra, aslında dünyayı da biraz gezdikten sonra şu an Atina'da yaşıyor. O yüzden onu telefonla bağlanıyoruz. Ee, Seçil Öznur Yakan bizimle birlikte. Bu akşam iki tane seçil var. E, seçil Zorban e, ve Seçil Öznur Yakan e, ve Zeynep Araboğlu. Üç kadınız, üç, üç bisikletli kadınız birlikte. E, Kalispera Seçil. Kalispera, İstanbul. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Merhabalar. nasılsın? İyiyim. Yani sizle beraber olduğum için daha iyiyim. Buraya taşındıktan sonra biraz uzak kaldık e, fiziksel olarak. Ama yine böyle beraber şeyler yapıyoruz. Bu çok güzel. Ee, o zaman buraya taşındık dedin, kendinden bahsetmeye başladın. Bize biraz e, özetle kendinden bahsedebilir misin? Ya Benim hikayem de işte standart herkesin hikayesi gibi. İşte okuyorum, üniversiteye gidiyorum, ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Ee, mühendislik eğitimi aldımdan, sonra mühendis olarak çalıştığım yıllar. Bir noktada şey fark ettim herhalde, bu metal kutuların içinde olmaktan çok sıkıldım fark ettim. Sonra gidip kendime bisiklet aldım. Herkesin hikayesi buraya kadar böyle devam ediyor. Bisiklet aldık. aldım dedikten sonra zaten herkesin hikayesi böyle canlanmaya, hayat bulmaya başlıyor. Belki de öyle oldu. Neler yaptın bisiklette? İlk neden bisiklet almayı düşündün? Ee, yani işte Trafikle çok kalıyordum tabii. Servisle geliyordum. Yani sonuca fabrikalarda çalışmak gerekiyor. Vakitinde e, çalışan müment olarak e, işte uzak yerlere gidip geliyordum, uzun süre trafik içinde kalıyordum. Servise bin hani o İstanbul'da yaşayanlar veya diğer şehirde yaşayanlar bile sabah köründe servise binersiniz, işte uykulu halinizde beni anlatıyorsun. Çok pardon. Beni anlatıyorsun. Herhalde o metal kutulardan sıkıldım, e, işte o noktada da kendime ne yapabilirim dedim, biraz daha hareket edebileceğim bir şey, bisiklet oldu. O zaman şöyle bir şey de var, e, hayatını da değiştirmeye başlıyor galiba bir süre sonra değil mi? Çünkü ilk bisiklet aldığımda ben de direkt o uzun mesafe, işe gidiş mesafemi bir anda bisikleti değiştiremedim. Bisikleti bir ek araç gibi kullandım, başka ulaşımlarda kullandım. Ama sonra işimi de bisikletle ulaşabileceğim bir mesafeye getirmek için çalıştım. Biraz hayatımı değiştirmeye çalıştım, sende de böyle bir şey oldu mu? ya gerçekten öyle oluyor. Ben bisiklete aldığım zaman yine uzun bir mesafe gidiyordum. Yani o zaman kolya tahtında oturuyordum ve tủda da hatta evde de çalışıyordum. O yüzden bisiklete gitmem çok mümkün değildi. Daha sonra bir iş değişikliği oldu ve şey mes bisiklete gidebileceğim bir mesafeye geçtim ve Hatta iş görüşmesine giderken aklımdan şu geçiyordu acaba bisiklette gidebilir miyim o işe diye. Ne güzel. Sonra işte böyle yani aklımızdan geçen hayatımızı etkiliyor herhalde bir şekilde. Kesinlikle. Gerçekten değiştirdi bisiklet. İşte hatta ilk aldığım zamanlar şeydi böyle işten geliyordum çocuk gibi işte üstümü değiştirip o resmiyi kıyafetleri değiştirip bisikletim alıp hemen sahile gidiyordum işte Bostancı, Fenerbahçe arası böyle git gel git gel yapıyordum. İşte sonra gidip gelirler, tabii şey oldu. Uzamaya başladı. Biraz daha ileri gidebilir miyim? Biraz daha ileri gidebilir miyim? Nereye kadar gidebilirim görmek e, istedim Kısa Aha. bir e, bir şey sormak istiyorum. Peki mesela servisle gidip gelirken o gördüğün trafik, İstanbul'un kaotik durumu, e, senin sonuçta kafanda hani bisiklete de binmek isteği varken hani korkmadın mı mesela? Yani sonuçta servis içerisinde güvende gidiyorsun bisikletle. Tamamen dışarıda bütün vücudun o katiğ ortama e, tek başına böyle şey e, Don Quixot gibi atılıyorsun korkmadın mı? <gülüyor> Tabii ki korktum yani hatta ilk işe gittiğim günü hatırlıyorum yani şu an 15 dakikada gittiğim mesafeyi o zamanlar bir saatte gidiyordum çünkü sürekli arabalar işte geliyor ben duruyorum ışıkta duruyorum tekrar kalkmam gerekiyor biraz yokuş vardı işte yokuşta nasıl kalkacağım vesaire yani gerçekten çok korku verici şeylerdi günler diyelim. <gülüyor> Ama işte şöyle bir şey var, yani evet tabii ki korkuyoruz ama sürekli pratik yaptıktan sonra, her gün bunu kullandıktan sonra yavaş yavaş bu korku yavaş yavaş azalıyor. Yani nasıl İstanbul'a ilk arabayla aslında araba sürerek trafiğe çıkan birisi nasıl korkuyorsa, bisikletle çıkan evet. birisi de öyle korkuyor. Peki yolculukları uzattığından bahsettim bir süre sonra çünkü... Biz hani birazcık seni tanıdığımız için biliyoruz ki az çok nerelere gittin. Bisikletli Kazı İnisiyatifinden de hep takip ediyoruz sosyal medyadan da ve seninle olan konuşmalarımızdan da. Bu yolculukları kolaylaştıran araçlar var mı? Bunlar mesela neler, bisikleti neyle taşımak güzel başka ülkelere? Ya zaten yani şimdi ilk sadece bisiklet olsa en güzelim bu. <gülüyor> Hiçbir başka araca ihtiyaç duymadan gidebilsek keşke ama o çok mümkün olmuyor. Ama ben de işte bu Gostan, Sanebahçe arasından sonra işte biraz daha uzağa işte İstanbul'da o trenler bilirler işte Kartal'a gidelim, sonra Tuzlu'ya gidelim, işte sonra Berget Ormanı'na gidelim, sonra daha Kuzey taraflara gidelim vesaire derken işte hafta sonu gezileri başladı. O zamanlar Haydarpaşa'dan tren kalkıyordu. Haydarpaşa'da trene bisikletimizi koyuyorduk ve Sapanca'ya gidiyorduk. İşte orada hafta sonu turları bir gece kamp yaparak kaldığımız turlar oluyordu. O çok güzeldi. Yani tren gerçekten böyle şey, çok rahat bir araç bisiklet için. Ah o eski günler evet. o zaman. Mesaj evet, verelim. Demonte etmenize vesaire gerek kalmıyor. Atıyorsunuz onun ek bir şey oluyor genelde. Vagonu oluyor. Bazı trenlerde yok ne yazık ki. İşte hı hı. Atıyorsunuz oraya ondan sonra ince bir yerde alıyorsunuz. Ondan sonra ferry yine bisiklet dostu araç diyelim. Kesinlikle. O da çok rahat. Hiçbir çantanızı vesaire indirmeden biniyorsunuz ferry boda, gidiyorsunuz. Tabi diğer yolculuklarda yani daha sonra şehirler arası ülkeler arası yolculuklar oldu. Uçak kullanmak gerekti. Uçak biraz daha zahmetli işte bisikleti demonte etmeniz gerekiyor kadar götürmeniz gerekiyor. Bazı ülkelerde ne kadar bisiklet yolu var. Oradan gitmek tabii ki çok keyifli ama bazı ülkelerde işte oraya ulaşma şansımız yok. O yüzden bisikleti daha önce kutulamak ve ondan sonra uçağa bir şekilde ulaşmak gerekiyor. Peki bize gezdiğin ülkelerden bahseder misin? Yurt dışında. Nerelere gitti? Ee, yani şey gittiği? Avrupa ülkeleri tabii en yakın olduğu için zaman meselesi de olduğu için en çok gezdiğim ülkeler ama onun dışında Kırgızistana gittim mesela yani çok değişik bir ülkeydi o tarzıda ilk gittiğim ülkeydi Türkçe, onlar da Türkçe konuşuyor bize de Türkçe konuşuyoruz ama Türkçelerimiz aynı değil onu fark ettim Neden peki orayı seçtiniz ilk turunuz neden orası oldu? Yani çok kısa bir vakit vardı o arada. Nereye gidelim diye düşündük. Ve çok sessiz sakin bir yer aslında o dönemde arıyorduk. İşte 10 günlük bir vaktimiz vardı. Sessiz sakin nereler olur vesaire derken yani o bölgenin o dönem çok şey sakin olduğunu gördük. Yani Avrupa'da bir yere gitseydik o zaman bile çok dağılık yerlere çıkmadığımız sürece yine şehirle iç içesiniz. Tabii hı hı. ki çok güzel bisiklet yolları vesaire var ama Kırgıs'tan çok daha böyle kısa bir zamanda belli bir bölgesi Yapılabilecek gibi gözüküyordu sessiz sakin doğayla baş başa böyle tamamen daha manzaralı o yüzden orayı seçmiştik. Daha sonra peki hangi ülkeleri ee, gezdiniz? Ondan önce şey bir şey ilk uzun turum aslında ilk uzak uzun turum diyelim. Tayland, Laos, Kamboçya'da oldu Güneydoğu Asya'da. Şimdi Orası yani hava açısından birincisiyle tercih ettik. Havanın sıcak olması. Ondan sonra her giden çok memnundu. İşte yiyecekler, otel, konaklama vesaire. Hetin ucuz olması falan. Böyle Hı -hı. uzun bir tur denemi oldu. Yaklaşık iki ay kaldık orada. Hı -hı. Üç dolaştık. Ee, orası yani şey. ilk kez gidecek olanlara Tayland'ı mesela tavsiye ederim. Çok rahat yani her yerde yemek bulabiliyorsunuz. Konaklama yeri bulabiliyorsunuz. Duş bulabiliyorsunuz. Ve ucuz hala. TL kuruma göre ucuz. Peki kendi bisikletlerinizle mi gittiniz, taşıdınız mı yoksa orada mı kiraladınız? Bisiklet kendi bisikletlerimizle gidiyoruz. Hı -hı. Yani şey, onlar bize özel tur bisikletleri zaten. Evet. Yani onlarla gidiyoruz. Bunun avantajı da avantajlarını paylaşır mısın? Yani şöyle oluyor aslında şey o bisiklet bize göre yapılmış yani benim pozisyonum nasıl ne kadar dik duracağım işte dişlilerin oranları ben mesela hızlı gitmek için bir bisiklet oluşturmadım daha çok rahat yokuş çıkabilmek için bir bisiklet oluşturdum. Bu önemli çünkü şey çok dağlık vesaire yerlerde artık hani şey fiziksel olarak beni daha zorlayacak bir bisiklet işte üzerindeki ekipmanları biliyorum parçaları biliyorum işte arıza çıkarır mı çıkarmaz mı bunları biliyorum o yüzden nereye gidersen gideyim yani her yerde bisikletliklerini bulamıyoruz ya da bisikletten almayacak yerini bulamıyoruz o yüzden nereye gidersen gideyim hani bozulmayacak bana göre ayarlanmış bisikleti tercih ediyorum o yüzden her yere bisiklete gidiyorum aslında geçen sene Seçil ile beraber katıldığımız Zübnan'da bir follow the Woman türü turu vardı oraya tabii kendi bisikletime götürmemiştim orada oradaki Beylut Bay, Bay verdiği bisikletle Zezek kullandık ve diğer Türkiye'den katılan toplam 8 arkadaşla beraber ya o da güzeldi tabii. Ama kendi bisikletinde da, insan daha rahat oluyor. Hani içimizdeki en tecrübeli olan sana sormuştuk hani ne yapalım götürelim mi? Çünkü bence şöyle bir şey var. İnsan o bisikletiyle bir bütün olduğu için, e, senin olduğu için onunla böyle bütün anılarını paylaşmak istiyorsun. <gülüyor> Onu gittiğin her yere sürüklemek istiyorsun. İşte darbe alıyor vesaire ama onun da bir anısı kalıyor hani o yüzden Lübnan'a da götürelim istemiştik. Hatırlıyorum bunu bayağı bir konuşmuştuk ama işte sonrasında oradaki hani bisketlerin iyi olduğu konusunda bizi ikna ettikleri için artık biraz şey gözümüz arkada kalarak bisketlerimizi Türkiye'de bırakıp oradaki bisketleri kullanmıştık. Ben bu konuya bir yorumda bulunmak isterim Çok böyle başka yerlere gidip başka bisikletleri çok kullanmış bir insan olarak. Evet. Başka insanlarla nasıl yani gittiğin yerde kültürle iç içe geçmek işte onlarla tanışmak, sohbet etmek nasıl güzel bir şeyse aslında oradaki bisikletleri kullanmak da bana aynı şekilde büyük bir zevk veriyor. Çünkü farklı özellikleri oluyor. İşte evet biraz ayar yapmak gerekiyor. Kendi vücuduna uygun şekilde ayarlamak Asla kendi bisikletin gibi olmuyor. Asla o kadar seri kullanamıyorsun. Evet bunu ben de hissediyorum. Ama bir yandan da oraya özgü bir bisikleti kullanıyoruz. Çünkü bisikletlerin hakikaten çok çok fazla şekilde çeşitleri var. Üzerindeki parçalar değiştirilerek çok çeşitlendirilebiliyor bisikletler. Demişken bir şey sormak istiyorum Seçil. Ee, Avrupa'ya dönersek veya aslında dünyanın genelini de düşünebiliriz. Şehir içi e, trafiğinde bisiklet kullanmaktan en zevk aldığın ülke, şehir böyle bir şey var mı hiç aklında? Evet tahminleri alayım bu noktada. <gülüyor> <gülüyor> Var birkaç tahminimiz ama sana bırakıyoruz biz cevabı. Evet evet yani şurada küçük bir not ekleyeceğim. yani Seçilin dediği gibi bisikletle bir bağ oluşturuyoruz. Benim işte tur bisikletimin adı Mavi. Ee, tabii ki yani farklı yerlere gidince mesela kısa dönem bir yerlere gidince orada kiralı bisikletlerden farklanıyorum ama e, bisiklet hep özel bir bağ oluyor. Yani o işte biz Mavi kaç 6 senedir beraberiz herhalde. Ee, hani arkadaş gibiyiz böyle beraber gidiyoruz hadi şurayı çıkalım burayı çıkalım gibi böyle şeyler oluyor o bağ oluşuyor onun çok ayrı bir yeri var bir de uzun turda tabii ki çok daha farklı oluyor bu şey ama kısa dönemde gittiğim yerlerde mesela işte geçen hafta Amsterdam'daydım orada bir arkadaşımın bisikletini aldım ya da başka şehirlere gittiğimde her bir arkadaşım yoksa bisiklet kullanan tabii ki oranın kiralık bisiklet sistemlerinden faydalanıyorum. Yani Amsterdam zaten hani onu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. <gülüyor> Dünyanın bisiklet cenneti gibi çok böyle şey bisiklet kullanmak inanılmaz rahat. Ee, yani Kopenhag mesela işte şey e, hatta Amsterdam mı bazen bisikletliler oradaki bisikletleri şey buluyor, e, biraz agresif buluyor. Yani çünkü Amsterdam şey gibi burada yani burada derken Türkiye'de İstanbul'da arabalar nasılsa Amsterdam'da bisikletler öyle yollarını kesinlikle vermiyorlar kimseye. Evet. Ama mesela Kopenhag biraz daha rahat yani yine orada bir sürü bisikletli yolu var. Caddiler tabii ki Amsterdam'a göre daha geniş ee, yani o yüzden oradaki bisikletler daha az saldırgan diyelim. İşte bir yana da bisiklet sürme şansım oldu. Ee, orada da yollar vesaireler çok güzel ve herkes kendi yoldan gidiyor herkes birbirine inanılmaz saygılı ee, hani orası da mesela çok güzeldi. Ee, hani ilk üçten seks bunları sıralayabilirim. Berlin aslında şimdi tabii. Düşündükçe şey oluyor. Düşündükçe gerçekten <gülüyor> geliyor. Yani derli derli mekan Hani gerçekten büyük bir fark var Evet, zaten <gülüyor> yani işte mimar olarak söyleyebilirim ki zaten bunu her, hepimiz biliyoruz. Özellikle bisiklete binen e, inler olarak e, kaldırım yüksekliğiyle ülkenin işte e, modernitesi zaten şey paralel. İşte kaldırım yüksekliği arttıkça. Ee, aslında yayaya ne kadar az saygılı bir e, ülkede yaşadığımız, şehirde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ee, peki ben parantez içinde bir şey soracağım. Mavi nedir? Yani neden Mavi bisikletinin adı? Ya şey onu tam bilemiyorum. Çalıştığın, yani. yerden, <gülüyor> çalıştığın <gülüyor> yerden soralım. <gülüyor> yani yani yana. Şey böyle, mavi bir bisiklet çok... istemiştim ama herhalde Aha. küçükken mavi bisiklet gördüm çok mu sevdim bilemiyorum ama hep evet böyle mavi bir bisikletim olsun istemiştim. Mavi, yani sevdiğim bir renk ayrıca. Evet. Ama şey e, ilk böyle bisikletim işte otur bisikletimi bana özel şey tasarlarlarken rengini sordukları zaman direkt mavi dedim yani. Evet değil mi o çünkü bisikletler yapılırken <gülüyor> renk seçim imkanı vardı. Evet. Mavi de ama şey de bir enginlik, enginlik de var. Enginlik var tam onu söyleyecektim gökyüzü mavi <gülüyor> deniz mavi. Yani alabildiğince, alabildiğine. <gülüyor> evet, belki de ya, kendine sınır koy, koydurmuyor. Yani evet, maviyle evet. her yola, her kilometreye gidilebilir gibi bir şey de vardır. Olabilir çünkü hani bisikletle siz seçim yapıyorsunuz ya işte. Ha bugün hangi rotadan çıkacağım, saat Aha. kaçta evden çıkacağım. Evet. Böyle hep böyle bizim seçimimiz ve. Gerçekten gökyüzünün altındayız yani istediğimiz zaman durup böyle şeye bakabiliyoruz bisikleti kenara çekip durup gökyüzüne işte deniz kenarındaysak durup denize işte orman daysak durup ormana bakabiliyoruz hani bu bence müthiş bir özgürlük duygusu belki Ke mavi kesinlikle. ondan da geliyor dediğimiz gibi kesinlikle çünkü servis kaçta gelecek otobüs kaçta durağa geliyormuş hani evet. bu bunlar bunlarla ilgilenmiyorsun artık tamamen kendi zamanını kendini ayarlayarak yolculuk edebiliyorsun şimdi süremiz kısıtlı olduğu için seninle de konuşacak. Çok fazla konu var. Ee, ben kısaca sana kısaca sormak istemiyorum ama soruyorum, <gülüyor> soracağım Bisiklet gezgini. Ee, tabii ki bu yolculukların sonunda seni bu kurumsal kimlikten e, bitmesini istedim. Koparan bir, e, bir şeyler oldu sende ve e, bisiklet gezgini oluştu. Bununla ilgili bize bize bize bir şeyler anlatmak ister misin? Yani bilenler biliyor zaten bisiklet gezgini. Orada beş sene boyunca paylaştığımız her şey yani Hı. inanılmaz güzeldi. Yani şey onu kalbim çok böyle yani içinde onu hala şey paylaştığımız kişilerle beraber yaşıyoruz. Bilmeyenler işte orada tanış. İşten Hı. ayrıldım Hı. ve Hı. işte hep beraber bir şey yaptık. Ee, Ful bisikleti dükkanı biz yolculuk dükkanı diyorduk Bisiklette yolculuk dükkeni açtık adı bisiklet gezginiydi bu gerçekten şey hani birçok insan böyle kurumsal hayattan sıkılıyor işte yeni bir hayat vesaire bulmak istiyor kendi yeni bir hayat yaratmak istiyor yani bisiklet gezgini bizim için onu sağladı. Gerçekten şeydi yani ben ondan sıkılmıştım işte çok yolculuk ediyordum işte uzun çalışma saatleri vesaire derken o arabalarda çok vakit geçiriyordum uçaklarla çok vakit geçiriyordum ve bu yani bir noktada hayatım böyle geçmeyeceğini düşündüm. O sırada tabi bisikletle çok şey olmuştum işte işe bisikletle gidip gelmeye başlamıştım hafta turlar yapmaya başlamıştım derken alternatif ne yapabiliriz? Dolayısıyla beraber bisiklet gezgini doğdu. Dediğim gibi çok güzel bir 5 yıl geçirdik. İşte dükkan sadece işte tur bisikleti malzemeleri satmıyorduk. İşte eğitimler yapıyorduk, söyleşiler yapıyorduk. Sayınlılar çok artsın diye böyle faaliyetler yapıyorduk. Ee, yani şey böyle çok özet anlatılmıyor ama gerçekten çok güzel bir 5 yıl, yılda ve birçok insanla tanıştık orada. Yani çok mutlu bir zamanda. Bisiklet gezginde tanıştık zaten bizde ee, ve çok kafe kafe gibi bir yerde de aynı zamanda ee, pazar günkü kahvaltılarınızı hiç unutmuyorum. Ee, sonra da zaten işte aldı yürüdü gitti yani. Evet, Şimdi iyi. hala görüşüyoruz. Kadın kadına pedallamanın aslında ilk e, şeyini de Bisiklet Gezginin evet. turları bir, bir anlamda başlatmıştı İstanbul'daki hareketi. Biz de Bub e, sayesinde tanıştık. Bisiklet dolaşım platformu, platformu, trafikte işte bisikletlerin hakları için bir şeyler yapalım diyen insanlar bir araya gelince, Seçil orada bir araya gelip tanıştık. Benim için de ben de Seçil'in o işte inisiyati falan, e, bir şeyler değiştirmeye çalışan yönüyle tanıdım. Sonra öğrendim işte bir de bisiklet gezgini var, işte bir de Seçil böyle e, ve çok çok sevinirim. İlk tanışıyoruz Seçil. Evet, evet, Şimdi hepimiz e, böyle uzun turlar yapabiliyoruz, işte yurt dışında sürebiliyoruz ama hepimizi teşvik eden illaki bir şeyler var. E, yani bir kadının işte trafikte yönlen e, teşvik edici olması, sen olman, e, işte bisiklet ulaşım platformunun farkındalık turlarıyla benim işte trafiğe çıkışım ve heyecanlanışım ve sonrasında tek başıma yurt dışı turlarına gidişim. Hani insan kendini sonra bir bambaşka bir noktada buluyor. E, bu tabii ki çok çok güzel. Evet. ...devamı da illaki geliyor yani değil mi? Öyle yani bisiklet gerçekten öyle bir şey ki... ...hem çok kişisel bir şey yani kendiniz karar veriyorsunuz... ...işte nereye gideceksiniz, ne kadar zamanda gideceksiniz... ...hangi rotadan gideceksiniz, işte nasıl bir bisikletle gideceksiniz... ...etek mi giyeceksiniz, pantolon mu giyeceksiniz gibi bir sürü şey... ...ama aynı zamanda çok da böyle şey toplu bir şey... ...yan yana sürerken tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz... ...aynı şeyleri hissediyorsunuz yani... ...bilmiyorum böyle şey hani belki bir şarkı gibi bir şey... Hani o dinlerken herkes dişler hisseder. Çoğumuz benzer şeyler hissederiz falan. Yani bisiklet de öyle bir şey aslında. O yüzden bu işler böyle tek tek başladı. İşte küçük e, sahil e, gezinmelerinden. işte ondan sonra bu artık aktivistlik işleri diyebileceğim. Çünkü o kadar güzel bir şey ki herkese de bunu anlatmak istiyorsunuz. Ama yani çok güzel bir şey. Hani ben çok mutlu oluyorum. Siz de mutlu olun. Siz de bunu deneyin. Hı hı. Ama bir yandan da şey de var değil mi? Ya ben burada bir şey düzeltebilirim. Ee, düşüncesi de var herhalde bunlar. yoksa niye durup dururken insan böyle bir işe kalkışsın niye ben işte haklarımı savunayım veya işte kadın kadına bir araya geleyim kadın kadına pedallamanın o ilk çıkışını hatırlıyor musun? E, ya dükkandaki her şey aslında bizim ihtiyaçlarımızdan şey olmuştu doğmuştu. yani işte dükkanda dediğim gibi eğitimden yapıyorduk başka şeyler şöyle oldu. Dükkana gelen bir sürü kadın müşterimiz oldu ve yani her herkesin noktası erkek mesela şeyle geliyorlar e, bir çift olarak geliyorlar. genelde kadınlar karar vermiyor erkekler karar veriyor ve eğitime geliyorlar bisiklet tamir eğitimde işte kadınlar çok bir şey yapmıyor erkekler yapıyor. Aslında yapmak istiyorlar. Ama burada bir toplumsal baskı var yani sürekli işte sen onu beceremezsin yapamazsın işte ben senden daha deneyimliyim vesaire gibi. Aslında oradan başladı yani sonuçta ben bir kadın olarak başka bir kadınla bazı şeyleri paylaşabiliyorum ama bir erkekle paylaşamıyorum bisiklet de öyle bir şey. O zaman ben hani bisiklette bunu ihtiyacı olan kadınlar vardır diye düşündük. Nasıl biz başlangıçta böyle ihtiyaçlarımız vardı ama etrafımızda çok kadın yok biz işte sizi birbirimizi bulduktan sonra bunları konuşmaya başladık. Bu da öyle başladı yani benzer ihtiyaçlar aynı dili konuşmak ve birbirimize evet. daha rahat bir geçim kurabilmek. Evet. Ve şu anda da işte e, bisikletli kadın hikayelerini anlatan bir programa kadar geldik e, Açık Radyoda. E, o zaman şimdi biz bir şarkı molası verelim. E, Eventia Rubitska'dan e, seçilin e, seçtiği bir şarkı bu. Farinde Harbour. <gülüyor> Σμούτισες στους ταζούς που αγαπισες ότι κι αν σου που οι το βορεία αν δεν προδώσεις από που αφήσες Τροφής, αν γυρίζεις τα λιμέρια της πλήγης Τα ντουμάνια στο τρένου τις γραμμές Σου δείχνουν εδώ χθες, θες δεν θες Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές Ανάψανε φωτιές, άχνη γλυπές Şarkı molasından sonra sana şunu sormak istiyoruz İstanbul'da bisiklete biniyordun şimdi Atina'da sürüyorsun Atina'da yaşıyorsun oradaki hayatı bize kısaca anlatır mısın çok az bir vakit kaldı gerçi bunun konuşmaya ama dinliyoruz seni. Evet, ya Atina da bisikletli şehir değil. Ee, yani İstanbul'a göre çok daha rahat. Örneğin şey arabalar bir bisikletliyi görüyorlar, bisikletin yolda olması gerektiğini, yolda olma hakkı olduğunu biliyorlar ve işte dur işaretleri vesaire işte öncelik verilmesi gereken yerlerde veriyorlar. O açıdan tabii ki çok güzel. Ee, ama şey e, buradaki insanlar yine bisiklete yabancı. Birçok kişi bana böyle işte bisiklete geldiğini görünce şey yapıyorlar. Ama çok dikkat et burada trafik çok kötüdür. Ben de İstanbul'dan geldim diyorum. <gülüyor> E, merak etmeyin yani oranın durumu daha kötüydü ama şey de söylüyorum yani şöyle ben tabii Atina'nın çok eski halini kıyaslama yapamıyorum ama e, burada bisiklet kullananlar özellikle ile başlayınca yani 10 sene önce 15 sene önce İstanbul'u görüyoruz diyorlar. Yani 10-15 sene önceki İstanbul e, işte Atina şu anki İstanbul gibi yani dolayısıyla orada da işte çok böyle zamanda etkinlikler yapılmış toplu bisiklet sürüşleri yapılmış ve şu anda araçlar görüyorlar. O yüzden ben de bisiklete işte 8 sene önce işe gidip gelmeye başladım bisikletle İstanbul'da. O zaman çok daha az bisikletli vardı. Şu an çok daha fazla bisikletli var. Bu böyle devam edince İstanbul'un da bisikletli bir şehir olacağını düşünüyorum. Yani orası da dönüşümünü yaşıyor, yaşamış. Şimdi İstanbul belki de bisiklet dönüşümünü yavaş yavaş yaşıyor. Ben biraz daha yavaş olacağını düşünüyorum. Bu konuda hani umutluyum da elbette dönüşüm olacak ama biraz daha yavaş e, zaman alabilir. Evet. Zannediyorum süremizin yavaştan sonuna, sonuna geldik. geldik Ne kadar istemesek de çünkü seni <gülüyor> çok özlemişiz Evet ee, biz de bugün e, programa gelirken e, bisikletle geldik Ve bisikletle gelirken yolda bir sürü bisikletliyle karşılaştık Ve bisikletli bir programa e, bisikletle gelmek ve yolda bisikletlerle karşılaşmak bizi çok mutlu etti Umarız ki İstanbul'da da bu dönüşüm e, e, daha kısa bir sürede gerçekleşir Mutla bekliyoruz bu akşamki katılımın için çok teşekkürler Seçil Öznur Yakan. Atina'ya çok selamlar, sevgiler. Kendine çok iyi bak, pedalına taş değmesin. Evet. evet, evet. Ben çok teşekkür ederim sizinle sohbet etmek ve her zaman sizinle bisiklet sürmek şahane. Nice sürüşlere diyorum. Evet, yine birlikte bisiklet sürmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar. E, haft, i̇ki hafta sonra tekrar Trapez Kadro'da e, görüşmek üzere. Yine e, sürpriz konuklarımız olacak. E, bizi izlemeye, bizi dinlemeye devam edin. Trapez Kadro Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu